Tarih geleneğinden mutlaka karşıyasınızdır. Gason Başvaltı'nın, Kanger'in, George Kanger'in kurucu olmaları e, istolojik tarih geleneğinden e, yola çıkarak e, bu tartışmayı yapacağım. Evet, e, bilimlerde kavram ve pratik ile ilgili tartışmalarda birbiriyle yakından ilişkili e, iki soru öneri çıkıyor. Birincisi, bilimsel pratik içindeki röldün yok nasıl düşünmeliyiz? İkincisi de kavramların içinde rol oynadığı bilimsel pratikleri nasıl ele almalıyız. Ee, kavramlar ve e, bilimsel pratikle ilgili ilk sistematik e, tartışmalar e, ve argümanlar 20. yüzyıl başlarında e, ortaya çıkmaya başlıyor. E, ve bu da e, esas üzerinde durulan tabii, yani bilimsel, bilim felsefesi alanındaki tartışmalar bunlar, üzerinde durulan kavramların nasıl anlam kazandıkları, nasıl tanımlandıkları ve kavramların bilgisayar olarak anlamlı ölçükleri, zorunlu ve yeterli uygulama ölçü sağlıkları, deneysel çerçeveler ve bu deneysel çerçevelerle nasıl ilişkilendikleri ilgili tartışmalar Karnak bu bağlamda bilimsel kavramların yani ilk uygulama kriterleriyle en fazlasından kısmi olarak yorumlanabileceklerini söylüyor. E, tam olarak e, tanımlanamayacaklarını e, öne sürüyor. E, arkasından bilimsel kavramların e, içinde ortaya çıktıkları teori çerçevelerden izole edilerek anlamlandırılamayacakları e, ancak örtük olarak çerçeveler içindeki yerlerine göre anlam kazandıkları tansı geliyor. Bu e, tarzı dağlar aralığında e, bu yılda kavramların anlamları ve kısmi empirik yorumları arasındaki e, ayrımın giderek e, daha problematik hale gelen teori ve e, gözleme dair söz dağrı arasındaki ayrımı veri aldığı için kabul edilemez olduğunu söylüyorum. E, böylece ortaya genelleşmiş böyle bir e, semantik ee, tartışma. Ortakal burada bir e, bütünlük, teorik bütünlük e, kurgusu ya da kaynısıyla birleşmiş bir e, tartışma çıkıyor. Ve burada kavramların anlamları gösterdikleriyle ilgili teorik varsayımların toplamından e, ortaya e, çıktığı iddiası erikimi kılınıyor. Ve bu varsayımların bilimsel, biçimsel ve emlilik e, boyutlar arasındaki arasında da kesin bir çizgi olmadığı iddia ediliyor. E, bugün çoğu bilim felsefecisi Queen'in e, semantik polizmini kabul etmese bile bu izlik felsefe içinde daha geniş bir eğilimin parçası olarak gelişiyor. Ototitivist bilim felsefesinin merkezi metodolojik sayımının eleştirisi ile ilişkilebiliyor. Bu varsayıma göre felsefi aracılar saf formal analizler aracılığıyla yani Açıklama ve doğrulamada olduğu gibi belirli tanımları mantıksal anlamlarını ifade ederek ilerleyebilir ve ilerlemesi gerekir. Seyrisel olarak kavramlar nesne ile oldular sınıfına göndermede bulunur. Belirli bir kavramın anlamını ifade etmek, kavramın elindeki nesneler veya oldular hakkında hem tığlık hem de gözlerine dair, dair empirik eğilimi ifade etmektir. Yardımış ve Friş birbirine karşı iki kavram tanımının kurucular ortaya olarak ortaya çıkıyorlar daha sonraları frige göre kavram sabit ve kesin değişmez ve kesin açık sınırları var Lakatos ise kavramların evrildiğini düzeltildiğini bu yüzden de daha açık bir yapıları olduğunu öne ee, sürer tabi bu tartışma daha sonra Cum ve e, Feyervant ile neredeyse e, ortodoks hale geliyor yani şöyle bir ortodoks değil biraz da, yani Paradojsal görülebilir bu. E, kavramların değiştiği, e, sabit olmadığı artık bir yeri alınıyor. E, hem e, bilimler alanında, hem de yani güncel e, pratiklerle ilgilileri içinde, hem de bilimin e, tarihi içinde. E, ben e, burada e, esas olarak e, bilimlerde kavram bir pratik sorununu, epistemolojik tarih geliniği'nin kurulmasının başında da belirttiğim gibi, e, kariyerden. Ee, onun çalışmalarından yola çıkarak tartışacağım. Carnahan'de e, öncelikle bilim e, tanımı'ını e, vermek gerekiyor. E, hakikat tabiriyle işte bilim. E, hakikat şeklinde e, ve de hakike, hakikat normları belirlenen bir söylemser alım. E, burada hem kavram hem de hem de teoriler belirli önyargıların, hataların, bilimsel ideolojilerin aşılması ve sürekli yeniden kurulur. Ee, örneğin yaşam bilimleri alanından vereceği bir örnek e, verirsek DNA yapısı, yapımız, yapısının ile e, organizasyon, adaptasyon, kalıtım gibi eski kavramlar e, daha e, e, güncel olan ee, daha incelikli olduğu varsayılan teknik olarak daha incelikli olduğu varsayılan mesaj, program, teleonomi gibi e, yeni e, kavramlarda yer değiştirir. Ve bu kavramlarla e, bilgi alanında e, deneysel pratik alanında e, yeniden düzenlenir. Bir yandan moleküler biyolojinin deneysel alanı e, yaşam kavramı, bilgi, kod çözümü, program, mesaj, direktif gibi ile yeniden kurulur ee, sonra, e, ve aynı zamanda doğrudan geometrik modellere dayanan klasik mekanistik kavramlarda bu süreçte dışarıda bırakılır. Ve bu e, sürekli doğrultma, düzeltme, arındırma ve iş, inceltme e, pratiğinin e, kavramlarda e, özellikle yaşam bilimlerindeki deney pratikleriyle ee, çok doğrudan bir ilişki olduğunu, hatta nelerin işlemez olduğu anda ve baştan varsayılan e, kurduların e, yaşamın bizzat kendisi tarafından yanlışlandığı anda e, gerçekleştiğini iddia eder tamirten. E, ve e, kavramlarla ilgili e, bilimler alanında, e bilim felsefesi e, ve bilim tarihi alanında İki önyargı olduğunun altını çizer. Birincisi özellikle biyoloji alanı ile ilgilidir. Ee, burada biyoloji verimli uygulamalara ya da bilgi alanındaki olumlu gelişmeleri sadece mekanistik teorilerin e, götürdüğünü, yol açtığını e, varsayar. E, yol açtığı varsayılır. Ee, Fatah Karniyem'in incelemelerinde kartezyen mekanistik kavramlaştırmalı yaşam bilgiler alanındaki çalışmalara başlarda nasıl yön verdiğini ancak her defasında biyolojik yaşamın kendisi tarafından yanlışlandıklarını görüyoruz. görürüz. Ama bu e, yanlışlama anında e, mekanistik kavramlarını her defasında e, vitalist kavramlar ya da e, yaşamı e, taklit eden ...daha onunla trenaz halinde e, kurulmuş deneylerden çıkan e, kavramların yararını görürüz. E, ve burada e, iki düzeyde çatışmadan söz edebiliriz. O arındırma, incelme e, sürecinde ya da karşıtlıktan söz edebiliriz. Birincisi katriziyen mekanistizmiyle biyolojik yaşam arasındaki çatışmaya da e, çelişiyle karşıtlıktır. İkincisi de yaşam bölümlerindeki mekanistik kavramlaştırmalar ve vitalistik e, yaklaşımlar arasındaki karşılıklıdır. Mesela 17. ve 18. yüzyıllarda refleks kavramının oluşumuna dair çalışmasında karnından bütün açıkladılar ve baskın ideolojiler bilimler alanında yaşam bilimleri alanındaki mekanistik felsefeye ve mekanistik fizyolojiye yönlendirdiği halde refleks kavramının bir felsefenin ürünü olduğunu gösterir. E, Kavramlarla ikinci önyargı ise bütün bilimleri ilgilendiren bir önyargı. Kavramın ancak bir teori çerçevesinde veya her durumda teori ile eşit bir teoristik veya gözlenen gerçekliğin yorumlanacağı bir teoristik çerçeve içinde ortaya çıkarabileceğine inanılır. Ee, burada e, üç e, soruna işaret eder. Kanka. Ve bu üç sorun e, aynı zamanda bilim kalsetesi alanındaki program ve e, deney e, tartışmalarında da ortaya çıkar e, bu e, üç e, vurgu. E, birincisi, e, biyoloji ve yaşam bilimleri tarihi çalışmalarında e, görüldüğü gibi çoğu zaman teoriden önce kavramlar gelir. Özellikle keşif e, alanındaki e, keşfedici çalışmalarda, araştırmalarda, kavramlar tamamen kurulu ve hatta tutarlı bir teorik çerçeve olmadan biçimlenir ve İkincisi kavramlarla teori, kavramlarla ilgili teori merkezi açıklamalar evet. kavramlara sentronik ve diyakronik duranlık atfeder. Oysa kavram teori alanını açarak eş zamanlı farklı teorilerin kuruluşuna katılabilir. E, hatta biraz ileride düzenleme kavramını görüleceği girip bazen de disiplinin sınırlarını aşarak başka disiplinlerde kurucu rol üste, üstlenebilir. Diğer yandan özellikle de verimli teknik uygulamalara aktarılabilir sonuçlar vaat ya da öyle olduğu varsayılan kavramlar teorik çerçeveler değişse bile e, değişime direnebilirler. E, e, bunun bir örneği klasik gen kavramından sonra ortaya çıkan, e, 60'larda ortaya çıkan moleküler gen kavramının e, teorik çerçeveleri değişmiş olduğu halde gen kavramının bütün e, bu değişimlere rağmen ilk anlamını da e, içerecek şekilde Varlığını korumakta e, oldu ve e, deneysel araştırmalarda e, halen e, kurucu rolünü üstlendiğini biz. Üçüncüsü, e, kavram oluşumunda teorinin rolüne odaklanma kavram ve arasındaki ilişkinin ihmal edilmesine neden olur. Oysa deneysel pratikler çoğu zaman bilimsel kavramların oluşumu, eklemlenmesi ve hatta başarısızlığı açısından e, çok önemli. Dahası... Kavramla deneysel çalışmayı çerçeveler ve ona öncülük eder. Bunu özellikle yaşam bilimlerinde köşe taşı olmuş, önemli kırılmalar olduğu kabul edilen çalışmalarda biz görüyoruz. Yani kavram deneye öncülük ediyor ama tam olarak bir teorik çerçeveyle ya da onunla eklemlenmiş olması da zorunlu değil buradaki öncülük e, rolünde. Evet. Evet, kavramların içinde işlediği teoriler doğrudan gerçeklikten değil, ancak kavramdan yola çıkara, çıkarak gözleren olayın peşinden ortaya çıkabilir deney ve araştırma pratiği ile teori arasındaki ilişki e, kanyeme e göre kavram dolayımıyla kuruluyor. Deneysel bir ortamın ortaya çıkarılması ve sabitlenmesi e, kavram oluşumu ile birliktedir. Örneğin anatomi ve fizyoloji alanındaki çıkarımlar her zaman deneysel bulgular üzerinde e, Ama bu biraz önce ifade ettiğim gibi bu deneyler e, başta e, biraz kavramlan tabi biyolojik kavramdan yola çıkarak kurgulanmıştır Teknik yol alan biyolojik deneylere her şeyden önce kavramlar öncelik eder ve bu yüzden kavram araç sağlığı ve tam anlamıyla da en başında yapaydır. İnsanın söylemsel ve rasyonel tekniklerinin dediğindeki dış gerçekliğin temsili için minimum bir mantık varsayılır. Tam da bu yüzden yaşam bilimleri alanındaki kavramlar insanın toplumsal deneyi, e, teknik deneyim ve pratik alanını bilimsel deney ve e, araştırma pratiğini bağlar. Ancak yaşam fonksiyonlarını anlamayı amaçlayan deneysel araştırmalar insan eylemindeki bu temel mantığı terk etmeyi zorlar. Örneğin fizyoloji, biyolojik işlerler e, fizyoloji ya da biyolojik işlerlerle ilgili çalışmaları tekrar sonrası mekanistik kavramlarla başlanır. Bu insanın teknik araştırmalar ve pratik kaygılarıyla uyumludur. Ancak araştırmalar boyunca hatalar görülmüşçe organik aktivitelerin otopoetik karakteri kabul edilmeye ve giderek biyolojik olgularla temas halinde önceki deney kavramları düzeltilmeye, incelenmeye başlanır. Biyolojik halindeki önemli araştırmalarda yaşam gençinin biyolojik kavramları sürekli bir tür mimetizmle, bir tür taklitle olgunlaştırmak zorunda olduklarını görürüz. E, Kanyayam'a göre kavram, bilim tarihi ve bilim felsefesinin kesiştiği alanda yer alır. Diğer yandan, bir yanda bilimin geçmişini bugüne bağlar, e, diğer yandan mevcut teori ve deney alanlarının ilişkilendirir ve e, düzenler. Kanyayam çalışmalarında Dövbe Gattay'ın kavram çalışma e, tanıma ve kavramların oluşumuna dair yaklaşımlarına çok yakın bir seyir izler. Ee, kısaca göz atarsak, Görev ve e, Gattari kavramı belirli bir içkinlik düzleminde e, Plane of Illumines karşılığı kullanıyor e, içkinlik düzlemini. E, kavram, kavram belirli bir içkinlik düzleminde konumlanmış. Bu düzlem ile hem kuran hem de kurulan ilişkisi içinde ortaya çıkan bir birleşim bir e, çoğuluk, benzer şekilde tutarlı bir düşünce sistemindeki her kavram, diğer bütün kavramları ile ilişkilidir. Bir kavramın hem bir tarihi hem de aynı düzeyinde konulanmış kavramlar ilişkisi içeren bir oluşu vardır. Ve bu kavramın yine kavramlar olarak alınabilecek bileşenleri vardır. Bu yüzden de kavram bileşenlerinin rastlaşma, yoğunlaşma ve belirtim noktasıdır. Diğer yandan bütün kavramlar yoktur anlatsız olacakları ve türüzümleri ortaya çıktıkça ayırt edilebilecekleri ve anlaşılabilecekleri problemlere bağlıdır. Aynı bir ait kavramlar, tarihleri farklı da olsa olucuları içinde bu problemler aracılığıyla birbirlerine bağlanırlar, birbirlerine destekler, sınırlarını belirler ve kendilerine ait soruları eklemlerler. Aslında sınırlı sayıda bileşenleri olduğunda her bir kavram farklı birleşenleri olan fakat aynı düzenin farklı bölgelerini kuran birbirlerine bağlı e, problemlere cevap veren ama ve ortak yaratıma katılan diğer kavramlara doğru dağılınacaktır. Bir kavram problemler ve yeniden düzenlemeleri aracılığıyla önceki kavramların e, yerini alır. Bu yüzden sadece problemleri değil, aynı zamanda eş zamanlı bir arada bulunduğu kavram ile birleşmelerini sağlayan problem eklemlerine de gereksinir. Bu e, Kan yeme göre de bir kavramı tanımlamak bir problemi tanımlamak anlamına gelir. Burada bir canlının yaşamsal işlemlerinden canlılar dünyasında canlı çevre ilişkisini ve toplumsal meseleyi kat eden düzenleme kavramını örnek verebiliriz. Düzenleme kavramı mükemmel kontrol ve yönetim, kontrol eden ve edilenin yöneten ve yönetilenin ayırt edilmesi sorunları ile birlikte kurulur. Kural yöneten denge, korunum, düzenlilik mekanizm gibi kavramların toplaşma ve tutunma alanlarında ortaya çıkar. Düzenleme fizik ve kimyadan astronomiye ve mekanistiz e, fizyolojiden, politik bilimlere pratikleri pratiklere ve özellikle denge ve korunum kavramları ile ekonomiye kadar farklı disiplinlere kat etmiş ve hatta her disiplinde de tematik, bir, e, tematik kurucu bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca denge daha geriye gidersek düzenleme kavramının dahilinde sadece Dekart, Newton ya da derdiniz değil, Laosier, Malthus, Claude Bernard fizyolog ve Türkçe, Aguston da dahil olmuştur. Hmm, Yok. Bridget, uh, aha, aha. Ee, düzenleme kavramının kararlılık kazanmasında esas olarak öne çıkan doğanın mekanikleştirmesi. Bu Descartes'in Kogito, Ergus'un Düzgürt Büstur'u ve Düşünce ve Beden İki Birliği ile birleşen hayvan makine kavramı ile temsil ediliyor. Doğanın mekanikleşmesi hayvan makine kavramıyla temsil ediyor. Yine Kanyinan Descartes'in felsefesine ve mekanistik fizyolojik yansımalarını yorumladığı çalışmasında doğanın mekanikleştirilmesinin toplumu mükemmel şekilde yönetilmesi fikrine götüren yolun taşlarını da döşediğini gösterir. İnsanın kendisi değilse bile e, buradaki e, mekanistik e, kavramlaştırmalar yani doğanın mekanikleştirmesiyle bedeni pekala e, mümkün olabilir e, kalitezen düşüncede. Kronik, kronolojik olarak burada önce yaratanı, e, Tanrı'yı görürüz, arkasından Tanrı'nın yarattığı, insanın da davu olduğu canlılar, sonunda da yaratılanın yarattığı hayvan makine. İnsan bedeni bir kez mekanik bir model olarak kurulduğunda hemen işinden düzenleme kavramı burada, e, insanın anatomik ve fizyolojik bedensel işlevlerini anlamak üzere işletilmeye başlar. Diğer yandan denge ve korunum kavramlarında ortaya çıkan hayvan ekonomisi kavramı aracılığıyla ile ve toplum arasında bir analogi kurulur. Bu formel Evozi'ye de hayvan ekonomisi hayvan makineye, hayvan makineye tekabül ettiği halde aynı zamanda örgüt olarak ortak yararı için çeşitli aktivitelerin koordinasyonu ve çeşitli oranların ve düzenlenmesi kavramında taşır. 19. yüzyıl başlarında fizyolojik iş bölümü kavramı da hem teknik yapı hem de halinin ya da politik alanının düzenlenmesini içeren hayvan etnomisinden türetilmiştir. Bu arada makinalarda içeriden kontrol eden hayvan modelinden esinlenerek daha organikleşir ve organik hale gelir. Tekrar bu makinalar fizyologlara insan bedenini anlamak imkanını kavramlar, tezam eden anlamın için eee sunar. Ve, ve burada gördüğünüz gibi yani tek bir kavram bir taraftan eee deney deneyler anlamlılarken eee özellikle orada bilgiyi bilgi, bilgi alanına eklemlerken diğer eee alanlarla da eee alanları da kadedip her bir alanda kendi e, kavramsal ilişkilerini kurarak e, hem tutumsal pratiği hem bilimsel e, pratiği de birbirine bağlıyor. Burada belki şöyle bir e, açmakta fayda var. Yedim, bu nokta özellikle bilim çalışmaları öne e, alanında çok her e, değişik ve bilim ve ideolojisinin nasıl ya da politik alanın nasıl eklendendiğine dair çok incelikli çalışmalar, analiz yapmalara da elverişli bir ilişki. Mesela düzenleme kavramı esasında fizyolojinin ya da biyolojik süreçlerin çalışılması sırasında ortaya çıkan bir kavram değil. Mevcut olan bir kavram alanı biyoloji alanına taşınıyor. Orada e, başka kavramlarla ilişkiye giliyor. Ama e, o kavramın girdiği her bir ilişkide e, toplumsal e, pratiklerin biz izni de toplumsal politik ve ideolojik kaygıların izini de sürebiliyoruz. Yani düzenleme kavramını e, işte, ekonomi alanında da politik alanında da e, astronomi alanında da mekanik alanında da e, kendi ilişkileriyle ama her defasında e, o bilimlerin alanında olmayan e, bir toplumsal pratikte insanın e, taşıdığı e, kaynıyla e, çok doğrudan ilişkiliymiş gibi e, biyolojik olgulara e, doğrudan uygulandığını da görüyoruz. Çünkü e, mevcut kavram kendi ağırlığını, kendi birleşimini, başta kavramsal birleşimlerini de o bilgi alanına ve deney alanına taşıyabiliyor. Burada şöyle bir vurguda belki belirtmek gerekiyor. Tabi Tengenem çalışmalarını biyolojinin tarihi, biyoloji tarihi alanında verir ve çalışması hesaplı bilim gariye çalışmaları ile felsefeyi ve epistemolojiyi ilişkilendirerek yeni bir alan ortaya çıkartır. Bilimlerin epistemolojik kalbini. Fakat mesela Ayn Hiking ve Nicholas Rawls kanyen tarzı çalışmaların diğer disiplinlere de uygulanabileceğini de, diğer disiplinlerin hem talimine hem de e, güncel e, pratiklerine de uygulanabileceğini söyler. E, ben burada e, son zamanlarda özellikle e, ilgimi çeken, e, biraz üzerinde durma imkanı da bulduğum e, bir örnekle noktalamak istiyorum. Başında da belirttiğim gibi e, eleştirel e, kan teorisi çalışmalarıyla çalışmalarıyla e, Dönemiz ve Gattari'den alınan Asandage kavramında ama o Fransızcası aranjman. E, orada düzenleme düzenlenme e, anlamına geliyor orijinali. E, Brian Miss kapitalizm ve şistofreni e, İngilizce çevirisinde onun için Asandage'ı kullanmış. Ve Dönemda'nın e, topluma e, yeni bir toplum ontolojisi e, önerisinde As Asamış kavramı e, pro zün e, problematik alanında e, diğer e, kavramsal ilişkilerinden koparılarak e, kent çalışmalarına taşınıyor. Ve de e, eleştirel e, kent e, teorisi tartışmalarını e, Asamış'ın e, yaklaşımını savunanlar özellikle de e, politik ekonominin kavramlaştırmalarını e, problemlerini ve de orada e, kapitalizmi e, bir üst ya, e, dışsal e, ya da yapısal e, belirleyen neden olarak almalarını ya da e, bir e, kök neden olarak almalarını eleştirerek e, şimdi e, buradaki bugünkü kentsel e, gerçekliği kanser süreçlere e, çeşitliliğe e, farklılıklara ve farklı oluşlara e, nüfuz edemediği eleştirisine getiriyorlar. E, fakat burada e, tabi e, dözün kendi dövüz edatların kendi e, problematiğinden koparılan asamlaş e, kavramlaştırması aynı zamanda onun e, politik kaydısını da e, ve de e, kent eleştiril e, kent teorileri alanında uygulanabileceği e, ilişkilenebileceği diğer yani eleştiril e, kavramları da e, dışarıda bırakacak şekilde e, yorumlanıyor. Yani e, Aktör ve networt teorisiyle de benzer şekilde o birleşimler hem mekansal olanı, hem maddi olanı, hem insan insani ve insani olmayan, insan dışı nesneler alanını bir araya getiren ya da onların bir araya gelmesiyle kurulan gerçeklikler olarak kalıyor. Fakat burada şöyle bir problem var. Esas e, benim e, üzerinde durmaya çalıştığım ve dikkat etmeye e, e, dikkat çekmeye çalıştığım nokta, o e, eğer bir kavramı e, kendi problematik alanından kırıp baş, e, kopartıp başka bir alana e, taşıyorsanız, e, o zaman e, e, o kavramın e, ilişkilendiği e, politik kaygıları da e, ya dışarıda bırakıyorsunuz ya da kendiniz bizzat politik bir tercihte bulunmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, asamrej e, kavramında politik ekonominin e, asamrej çalışmalarında politik ekonominin kavramları e, dışarıda bırakılırken e, o e, bir, bir araya gelişlerin yeniden düzenlenmelerin e, ve de ee, maddi ve maddi olmayan e, mekansal ve mekansal olmayan insana dair ya da e, insan dışı canlılara e, biyolojik varlıklara dair olan e, bir araya gelişlerin e, o içkinlik düzleminin e, tanınanması ya da e, yok sayılması gibi bir riskle taşınıyor. Halbuki Dördüzdə, dolandandan önce dördüzdə o mekanik asamblajlar bir araya gelişler, toplulaşmalar belirli bir içkinlik düzlemi üzerinde yer alır ve eğer güncel dair diyelim bir kent meselesi potansiyel <gülüyor> bir sorunu tartışıyorsa eğer orada içkinlik düzeni e, kapitalizmdir. Ve de e, bütün o bir, bir araya gelişler, kavramların birbirlerine e, tutunmaları e, kapitalist e, aksiyomatiğe görelir. Fakat zaten Sandrıç e, teorinin e, en başta yola çıkarken vurguladığı e, kapitalizmi bir e, yapısal belirleyici ya da kök neden olarak yapısal e, Reddetme e, kavru vardı, öyle bir e, vurgu vardı. Yani e, öyleyken çalışmalar ortaya çıkıyor. Evet çok canlı e, tanımlamalar, e, son derece ayrıntılı e, betimlemeler yapılabiliyor. Fakat burada e, sanki bu e, betimlemelerin e, konusu olan e, süreçler, e, bileşimler, oluşlar farklı eee bir, bir araya gelişleri e, e, sanki eee rastgeleymiş de rastgelemiş gibi sailen de öyle bir eee dövüzdeki eee o ilişkinlik düzlemi e, e, kapitalist aksiyonatin mantığına ayrılmış gibi e, ya da o öyle bir mantık e, olmaksızın kendi bir araya geliyormuş gibi ee, tabii burada e, böyle bir e, yani biraz e, e, dağıttım sanıyorum da e, hani bir kavramın bir disiplinden ya da bir düşünce alanından başka bir alana e, taşınırken bir işte yaşam bilimleri alanında gördüğümüz gibi e, insanın kendi kaygılarının pratik ve teknik kaygılarının e, belirleyici oldu. Ama öbür taraftan biraz önce örneğini verdik. Yani en sona örneğini verdiğim Erişler Kent teorisiyle asanlaş düşünüşü arasındaki tartışmada da bizzat politik ekonomi yaklaşımıyla ilgili o alandaki araştırmacıların rahatsızlığını görüyoruz. Kaldı ki burada önemlidir politik ideolojik bir tavır olduğunu düşünüyorum. Bu tür e, ilişkileri e, biraz önce de vurguladığım gibi, e, Kuyilhem tarzı e, kavram ve bilimsel pratik çalışmalarındaki analizlerde daha incelikli bir şekilde ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Burada nokta koyacağım. E, Çok teşekkürler. De,